Meksikalı Jack London. Seslendiren İrem Kızılkaya Hikayesini kimse bilmiyordu. Hele örgüttekiler tümüyle habersizdiler. Onların küçük sırları büyük vatanseverleriydi. O da kendi yolunda geleceğin Meksika devrimi için çalışmıştı. Ama örgütte hiç kimse kendisini sevmediği için bunu biraz geç kabullenmişlerdi. Onların kalabalık ve arı kovanını andıran odalarına ilk girdiğinde onu bir casus, Diyaz gizli polisinin parayla satın alınmış bir adamı sanmışlardı. Yoldaşlardan çoğu Birleşik Devletlerin çeşitli sivil ve askeri cezaevlerinde yatıyorlar. Hatta bazıları o sırada bile prangalar içinde sınır ötesinden teslim edilip kerpiç duvarlar önünde kurşuna diziliyorlardı. Çocuk kendilerinde pek olumlu bir izlenim yaratmamıştı. 18'ini geçmemiş yaşı ve yaşına göre fazla gelişmemiş gövdesiyle gerçekten bir çocuktu. Adının Felipe Rivera olduğunu ve devrim için çalışmak istediğini söylemişti. Hepsi o kadar. Ne fazla ne de eksik. Bir yanıt beklemişti. Dudaklarında bir gülümseme, gözlerinde dostça bir bakış yoktu. İri yarı Paulino Vera içinde bir ürperme hissetmişti. Karşısında ürkütücü, anlaşılmaz bir şey duruyordu. Çocuğun kara gözlerinde yılanı andıran zehirli bir şey vardı. Derin ve yoğun bir acılıkla soğuk alevler gibi parlıyorlardı. Bakışlarını devrimcilerin yüzünden Bayan Setbi'nin büyük bir gayretle başında çalıştığı yazı makinesine çevirdi. Gözleri kadının üstünde sadece bir an durdu. Fakat kadın da o an başını kaldırmıştı. Bayan Setbi de kendisini duraklamaya iten ama adlandıramadığı bir şey hissetti. Kadın yazdığı mektubun üslubunu bozmamak için bütün yazdıklarını baştan okumak zorunda kaldı. Paulino Vera sorgu dolu bakışlarla Arellano ve Ramos'a baktı. Onlar da soru sorar gibi ona ve birbirlerine baktılar. Bu genç bütün tehlikeleriyle bilinmeyenin ta kendisiydi. Tanınmayan bir kişiydi. Diyaz'a ve zulmüne karşı dürüst ve basit yurtseverlerin duydukları nefrete sahip bu dürüst ve basit devrimcilerin anlayışları dışında bir insandı. Bu bambaşka bir şeydi ve ne olduğunu bilemiyorlardı. Ama en hareketlileri olan Vera hemen ileri atıldı. Soğuk bir sesle, "Pekala" dedi. Demek devrim için çalışmak istiyorsun. Tamam. Ceketini çıkar. Şuraya as. Gel. Sana kova ile bezin nerede olduğunu göstereyim. İşe yerleri silmekle başlarsın. Burası bitince öteki odaları, tükürü kokkalarını, sonra da pencereleri. Bunlar devrim için mi? Diye sordu çocuk. Evet, devrim için. Dedi Vera. Rivera soğuk bir kuşkuyla hepsini süzdükten sonra ceketini çıkardı. ''Peki'' dedi. ''Hepsi o kadar işte. Her sabah geliyor, süpürüyor, siliyor, temizliyordu. Sobaların külünü boşaltıyor, odun kömür taşıyor, içlerinde en çalışkanı gelmeden çok önce ateşi yakıyordu. Bir gün ''Burada yatabilir miyim?'' diye sordu. ''Aha, demek olay buydu. Diaz'ın parmağı görünmeye başlamıştı işte.'' Örgütün odalarında yatmak, onların sırlarını, üye listelerini, Meksika'daki arkadaşlarının adreslerini öğrenmek demekti. İstek reddedildi ve Rivera bir daha bundan hiç söz etmedi. Bilmedikleri bir yerde yatıp kalkıyor, bilmedikleri bir yerde yiyip içiyordu. Bir keresinde Arilano ona bir iki dolar vermek istemişti. Rivera başını sallayarak parayı reddetti. Vera yanlarına gelip alması için zorlayınca da ''Ben devrim için çalışıyorum.'' dedi. Modern bir devrim yapmak için para gereklidir ve bu yüzden örgüt de hep sıkıntı içindeydi. Üyeler aç acına çalıştıkları halde devrimin yapılıp yapılmaması çoğunlukla birkaç dolara bağlıdır. Bir kere evin kirasını iki aydır ödemedikleri için ev sahibi kendilerini kapı dışarı etmekle tehdit ettiği zaman May masası üzerine altmış altın doları bırakan o pejmürde kılıklı temizleyici çocuk Felipe Rivera olmuştu ve bu bir kereyle de kalmamıştı. meysetbin'in masası üzerinde yardım istekleri, işçi sendikalarının yaptırım istekleri, Birleşik Devletler Mahkemelerinin devrimcilere karşı sert tutumlarını kınayan bildirilerin bulunduğu postalanmamış üç yüz mektup yatıyordu. Vera'nın baba yadigarı altın saati yok olmuştu. meysetbin'in üçüncü parmağındaki ince altın halka da onu izlemişti. Durum umutsuzdu. Ramos'la Arilano, uzun bıyıklarını çaresizlikle çekiştirip duruyorlardı. Mektuplar mutlaka gönderilmeliydi ve postane veresiye pul vermiyordu. İşte o sırada Rivera şapkasını başına geçirip çıktı. Geri döndüğü zaman Meysed Bin'in masası üzerine bin tane iki sentlik pul koydu. Vera yoldaşlarına sakın Diaz'ın lanetli altınları olmasın dedi. Kaşlarını kaldırdılar ama bir sonuca varamadılar. Felipe Rivera Devrimin bu yer silecesi, fırsat düştükçe örgütün emrine altın ve gümüş vermeye devam etti. Ama onu hala sevemiyorlardı, onu tanımıyorlardı. Yolları ayrıydı, Olan kimseyle sırdaş değildi. Her türlü soruyu yanıtlamaktan kaçınıyordu ve o kadar genç olmasına karşın hiçbiri ona soru sormaya cesaret edemiyordu. Arilano çaresizce, belki de büyük ve yalnız bir ruh, bilemiyorum, diyordu. O insan değil. ''Dedi Ramos. Meyset ise kavrulmuş bir ruhu var.'' dedi. ''Yaşamının ışığı, neşesi kaçmış. Tıpkı bir ölü ama yine de son derece canlı. Cehennem ızdırabı yaşamış.'' dedi Vera. ''Yüzünde öyle bir ifade var. Oysa henüz bir çocuk.'' ''Yine de onu sevemiyorlardı. Rivera hiç konuşmaz, hiçbir şey sormaz, hiçbir fikir ileri sürmezdi.'' Soğuk bir ateşle yanan gözleri dışında, yüzünün ölü gibi ifadesizliğiyle, onların devrim hakkında konuşmalarını dinlerdi sadece. Vera, Meysetbi'ye, ''Bu casus değil.'' dedi. ''Bir yurtsever o. Hepimizden fazla yurtsever hem de. Buna eminim. Bunu şuramda ve kafamın içinde hissediyorum. Ama onu hiç tanımıyorum.'' ''Çok da aksi huylu.'' dedi Meysetbi. Vera ürpererek, ''Biliyorum.'' dedi. O gözleriyle bana da baktı. Gözlerinde sevgi yok. Tehdit var. Bir kaplanınki ki kadar vahşi gözler. Ülkümüze sadakatsizlik gösterecek olsam beni öldüreceğinden eminim. Onda kalp diye bir şey yok. Çelik kadar acımasız ve buz gibi soğuk. Yalnız bir dağ başında bir insanın donarak öldüğü kış gecesindeki mehtap gibi. Ne diyazdan ne de katillerinden korkarım ama bu çocuktan ödüm patlıyor işte. Ciddi söylüyorum. Korkuyorum. O ölümün soluğu. Ancak Rivera'ya sadakatini kanıtlaması için iş verilmesi konusunda diğerlerini kandıran yine Vera oldu. Los Angeles'la aşağı Kaliforniya arasında bağlantı kesilmişti. Arkadaşlarından üçü kendi kazdıkları mezarlarının başında kurşuna dizilmişlerdi. İkisi Los Angeles'ta Birleşik Devletler'in cezaevinde yatıyordu. Federal Komutan Juan Alvarado canavarın biriydi. Bütün planlarını altüst etmişti. Böylece aşağı Kaliforniya'da çalışan devrimcilerle bağlantıları kopmuştu. Genç Rivera kendisine talimat verilip güneye yollanmıştı. Döndüğünde bağlantı sağlanmış, üstelik Huyen Alvarado öldürülmüştü. Yatağında, göğsünde kabzasına kadar saplanmış bir bıçakla bulunmuştu. Bu Rivera'ya verilen talimattan fazlaydı ama örgüttekiler onun hareketlerinden saniyesi saniyesine haber almışlardı. Ona bir şey sormadılar, o da bir şey söylemedi. Ama birbirlerine bakıp tahmin yürüttüler. Size dememiş miydim?" dedi Vera. Diaz herkesten çok bu çocuktan korkmalı. Amansızdır o, tanrının elidir." Meysetbin'in sözüne ettiği ve hepsinin hissettiği o aksi tabiatı artık fiziki kanıtlarla ortaya çıkıyordu. Rivera zaman zaman patlamış bir dudak, morarmış bir yanakla çıka geliyordu. Bunların yemek yiyip uyuduğu ve kendilerince bilinmeyen daha pek çok şey yaptığı o dış dünyada ettiği kavgaların sonucu olduğu belliydi. Bir süre sonra haftalık olarak yayımladıkları devrimci gazetenin dizgiciliğine başladı. Elleri ve parmakları hiçbir işe yaramaz, kolunun biri sarkık, yüzü dile getirilmeyen bir acıyla geldiği kimi zaman harfleri dizemediği de oluyordu. ''Serserinin biri'' dedi Arilano. ''Batakanelere gidiyor'' dedi Ramos. ''Ama parayı nereden buluyor?'' diye sordu Vera. ''Daha bugün gazete kağıdı için tam 140 dolar verdiğini öğrendim. Ara sıra ortadan kayboluyor ya.'' dedi Maysetby. ''Bunun nedenini asla açıklamıyor. Arkasına bir gözcü koyalım.'' dedi Ramos. ''O gözcü ben olmak istemem.'' dedi Vera. ''Hiç kuşkum yok. Beni bir daha ancak gömerken görürsünüz. Bunun müthiş bir ihtirası var. Tutkusuyla kendisi arasına Tanrı'nın bile girmesine izin vermez.'' ''Karşısında çocuk gibi kalıyorum.'' diye itiraf etti Ramos. ''Bence o kudretin ta kendisi.'' dedi Arilano. ''O ilkel bir insan. Vahşi kurt. Çıngıraklı yılan. Hatta akrep. O devrimin dirilişi.'' dedi Vera. ''Devrimin ruhu ve ateşi. Gecenin ıssızlığında dolaşan yıkım meleği.'' ''Onun için ağlayabilirim.'' dedi Meysetbi. ''Kimseyi tanımıyor. Herkesten nefret ediyor. Bize karşı hoşgörülü. ''Çünkü biz amacına ulaşması için bir yoluz. Oysa o yalnız, yapayalnız.'' Konuşması bir hıçkırıkla kesildiğinde gözleri nemliydi. Rivera'nın geliş gidişi gerçekten çok esrarengizdi. Kimi zaman onu bir hafta görmedikleri olurdu. Kimi zaman bir ay gelmezdi. Bu seferlerinden dönüşte hiç konuşmadan Meysed masası üzerine altınlar bırakırdı. Yine bir zaman olur, günlerce, haftalarca örgütten ayrılmazdı. Böyle günlerde bile ara sıra sabahtan akşamın geç saatlerine kadar ortadan kaybolduğu olurdu. Arilano onu bir gece patlamış kanlı dudağı, şişmiş parmaklarıyla matbaada çalışırken bulmuştu. Kriz zamanı yaklaşıyordu. Devrimin olup olmaması örgüte bağlıydı ve örgütte çok sıkışık durumdaydı. Para gereksinimi her zamankinden fazla, para bulmaksa her zamankinden güçtü. Son meteliklerine kadar veren yurtseverlerin artık verecek bir şeyleri kalmamıştı. İşçiler, göçmenler zaten pek az olan gündeliklerinin yarısını veriyorlardı. Ancak bundan çok daha fazlasına gereksinim vardı. Yılların üzücü ve yorucu çalışması artık meyvesini verecekti. Vakit tamamdı. Devrim tetikteydi. Son bir çaba, son bir cüretkar girişimle devrim zafere ulaşacaktı. Onlar Meksikalarını iyi tanırlardı. ''Bir kere başladıktan sonra devrim kendi kendine devam ederdi. Bütün Diyaz rejimi kağıttan evler gibi yıkılacaktı. Sınır boyu ayaklanmaya hazırdı. Yüz sendikalı işçiyle bir Amerikalı sınırı aşıp aşağı Kaliforniya'nın fetine başlamaya hazırdı. Ama tüfeğe gereksinimleri vardı. Örgüt ta Atlantya'ya kadar hepsiyle ilişkideydi ve hepsinin silaha gereksinimleri vardı.'' Amerikalı işçiler, sosyalistler, anarşistler, esaretten kaçan Meksikalılar, Colorado ve Kövdalin madenlerinden kaçan madenciler, modern dünyanın bu karma karışık artıkları hep silah bekliyorlardı. Silah ve cephane, cephane ve silah, o hiç eksilmeyen ezeli çağrı. Bu karışık ve intikam duygusuyla dolu topluluğu sınırlardan içeri soktunuz mu devrim başlamış demekti. Kent'in kuzey kapısı ve gümrük binası ele geçirilecekti. Diaz karşı koyamazdı. Ordularını üstlerine sürmeye cesaret edemezdi. O güneyi korumak zorundaydı. Buna rağmen ateş güneyden yayılacaktı. Halk ayaklanacaktı. Ardından kent düşecek, eyalet sarsılacak, sonunda devrimin muzaffer orduları her yandan Diaz'ın son güçlü kalesi olan Meksika kentine saldıracaklardı. Ancak bütün iş paradaydı. Tüfekleri kullanacak sabırsız ve aceleci adamlar vardı. Tüfekleri satıp teslim edecek tüccarları da biliyorlardı. Ancak devrimi bu aşamaya kadar getirmek örgütü tüketmişti. En son dolarlarını harcamışlar, en son çarelerini kullanmışlardı. Ve devrim yine pamuk ipliğine bağlıydı. Silah ve cephane. Bu pejmürde ordular silahlanmalıydı. Ama nasıl? Ramos el konmuş topraklarını düşünüyor... Arilano gençliğinin savurganlığına yanıyor, May Setby de ''Acaba örgüttekiler daha tutumlu davranamazlar mıydı?'' diye kendi kendine soruyordu. Paulino Vera ''Düşünün bir kere'' diyordu. ''Meksika'nın özgürlüğü önemsiz birkaç dolara bağlı, hepsinin de yüzlerinden umutsuzluk okunuyordu.'' Son kurtuluş çareleri onlara para vaat etmiş olan Jose Amarillo, Çigoaga'daki köşkünde yakalanmış, ahırının duvarı önünde kurşuna dizilmişti. Yerleri silmekte olan Rivera elinde fırçası, sıvanmış kolları pis sularla ıslanmış bir halde başını kaldırdı. ''Beş bin dolar yeter mi?'' diye sordu. Şaşkınlıkla baktılar. Vera yutkundu. Başını salladı. Konuşamıyordu. Ama içine bir güven duygusu dolu vermişti. Rivera, ''Silahları sipariş edin.'' dedi. Sonra o güne kadar işittikleri en uzun konuşmayı yaptı. Vakit çok az. Üç hafta içinde size beş bin dolar getireceğim. Savaşacaklar için havalar da ısınmış olur. Zaten ondan kısa sürede para bulamam.'' Vera güvenine karşı koymaya çalıştı. Bu inanılmaz bir şeydi. Devrim oyununa başlayalı beri nice umutları kırılmıştı. Devrimin bu pejmürde yersilicisine inanıyor ama yine de inanmaya cesaret edemiyordu sen delisin, dedi. Üç hafta, dedi Rivera. Siz silahları sipariş edin. Ayağa kalktı, sıvanmış kollarını indirdi, ceketini giydi. Silahları sipariş edin. Ben şimdi gidiyorum. Bir sürü telaş, telefon konuşması ve küfürleşmeden sonra Kelly'nin yazanesinde bir gece toplantısı yapıldı. Kelly'nin işleri başından aşkındı. Ayrıca talihsiz de. de. Bill Carty ile maç yapması için Danny Ward'u ta New York'tan getirtmişti. Karşılaşma üç hafta sonraydı ama Carty iki günden beri ağır yaralı olarak yatağında yatıyordu. Yerini alacak kimse yoktu. Kelly, doğuya telgraf üstüne telgraf yağdırıyor, işe yarayacak bir tüy sıklet bulmak için çırpınıyordu ama henüz bir tek kişi bile bulamamıştı. Şimdi ise pek hafif olsa da bir umut belirmişti. Bir araya geldiklerinde Rivera'ya şöyle bir baktıktan sonra ''Çok yürekliymişsin doğrusu'' dedi. Rivera'nın gözlerinden nefret okunuyordu ama yüzü ifadesizdi. Bütün söylediği ''Ben Ward'u yenebilirim'' oldu. ''Bunu nasıl bilebilirsin? Onu hiç dövüşürken gördün mü?'' Rivera başını salladı. ''Seni iki gözü kapalı ve tek eliyle yener o.'' Rivera omuzlarını silkti. ''Boks organizatörü, söyleyecek sözün yok mu?'' dedi. ''Ben onu yenebilirim.'' ''Michael Kelly, şimdiye kadar kiminle dövüştün?'' diye sordu. Michael, organizatörün kardeşiydi. Yellowstone bahislerini yönetir ve boks maçlarından iyi paralar kazanırdı. Rivera, adamı bir yanıt olmayan acı bir bakışla süzdü. Düşmanca sessizliği bozan Kelly oldu. Roberts'ı tanıyorsun. Haber yolladım. Neredeyse gelir. Otur bekle. Ama görünüşe bakılırsa hiç şansın yok. Halka düzmece bir maç seyrettirmem. Ring kenarı koltukların on beşer dolara satıldığından haberin var mı senin? Robbers geldiğinde hafif sarhoş olduğu görülüyordu. Uzun boylu, zayıf bir adamdı. Yürüyüşü de konuşması gibi tembelceydi. Kelly derhal konuya girdi. ''Bana bak Robbers, bu küçük Meksikalı'yı keşfettim diye böbürlenip duruyorsun. Kartinin kolunun kırıldığından da haberin var. Şimdi de bu küçük herif gelmiş, onun yerini almak istediğini söylüyor. Ne dersin bakalım?'' ''Çok iyi olur.'' dedi Robbers. ''İyi bir maç olur Kelly.'' Neredeyse ''Denny yenebileceğini de söyleyeceksin.'' Roberts düşündü. ''Hayır, bunu söyleyecek değilim. Ward çok esaslı bir boksördür. Ama Rivera'yı öyle kolay yenemez. Ben Rivera'yı iyi tanırım. Onu kimse sinirlendiremez. Bugüne kadar zayıf bir noktasını da görmedim. İki eliyle de dövüşür. Her pozisyonda devirici yumruk indirebilir. Boşver şimdi onları. Nasıl bir maç çıkarır, onu söyle. Bütün yaşamınca boksör yetiştirdin.'' Senin fikirlerine saygım vardır. Halkı verdiği paraya göre tatmin edebilir mi? Hem de nasıl? Emin ol, Ward'u epey düşündürecektir. Sen bu çocuğu tanımıyorsun. Onu ben keşfettim. Sinir diye bir şey yoktur onda. Şeytanın ta kendisidir. Ustalığıyla sizi de deniyi de şaşırtacak. Onu yenebileceğini söylemiyorum. Ama öyle bir dövüşecektir ki, geleceğinin parlak olduğunu hepiniz göreceksiniz. Pekala. Kelly sekreterine döndü. Deneye telefon edin. Bir iş çıkarsa çağırtacağımı söylemiştim. Şu anda karşıda Yellowstone'da gösteriş yapıyordur. Sonra Roberts'a döndü. Bir şey içer misin? Roberts viskisini içerken içine döktü. Bu küçük şeytanı nasıl keşfettiğimi hiç anlatmadım değil mi? İki yıl önce bir gün antrenman salonuna geldi. Ben o sırada Priney'i Delaney ile maça hazırlıyordum. Priney müthiş biridir. Amansızdır. Çalışırken karşısındakini neredeyse parçalar... Bu yüzden onunla çalışacak birini bulamıyordum. Bu aç Meksikalı oğlan da ortalıkta dolaşıp duruyordu ve ben de çaresizlik içindeydim. Yakaladığım gibi eldivenleri giydirip ringe soktum. Çocuk meşinden daha sertti ama çok zayıftı. Boks'un B'sini dahi bilmiyordu. Priney onu paçavraya çevirdi. Oğlan iki rant dayandı. Sonra bayıldı. Ama açlıktan ha! Dayak yemiş miydi? Hem de öyle bir yemişti ki. Görseniz tanıyamazdınız. ''Yarım dolarla iyi bir yemek verdim. Nasıl yediğini görmeliydiniz. İki günden beri açmış meğerse. Bunun da sonunu gördük diye düşünüyordum. Ama ertesi gün o yaralı haliyle tekrar geldi. Yarım dolarla bir öğün yemeye hazırdı. Zamanla ilerledi. Doğuştan boksördür o. Akıl erdiremeyeceğiniz kadar da dayanıklıdır. Kalbi filan yoktur. Bir buz parçasından başka bir şey değildir. Onu tanıdığımdan bu yana arka arkaya on sözcük bile konuşmamıştır. İşini iyi bilir.'' Sekreter, seninle çalıştığını çok gördüm, dedi. Bütün büyük boksörlerle çalıştı, dedi Roberts. Hepsinden de bir şeyleri öğrendi. Bazılarını yenebileceğini gördüm. Ama hiçbir zaman bunda gözü yoktu. Sanırım boksu hiç sevmedi. Sevmiş gibi görünmeyi eledi. Son birkaç aydır küçük kulüplerde dövüşüyordu galiba, diye sordu Kelly. Evet, ne olduğunu ben de anlamadım. Birdenbire heveslenmiş olmalı. Bütün yerel boksörleri temizledi. Paraya gereksinimi vardı herhalde. Her ne kadar kılık kıyafetinden belli olmasa bile kazandı da. Garip bir insan. Ne iş yaptığını, zamanını nasıl geçirdiğini kimse bilmez. Çalışırken bile işini bitirince kaybolup gider. Bazen haftalarca görünmediği olur. Öyle öğüt falan da dinlemez. Menajerliğini alacak kişi zengin olacak ama bunu aklına bile getirmiyor. Fakat iş hesaba geldi mi nakit para isteyişini göreceksiniz. Bu sırada Deni de gelmişti. Yanında menajeriyle antrenör de vardı. Selamlaştılar. Bir nükte oraya, bir şaka buraya, herkese gülücükler. Bu Deni'nin adetiydi. Bunda hiç olmazsa biraz içtenlikliydi. İyi bir aktördü ve yaşam oyununda başarılı olmak için dostluğun değerli bir araç olduğunu öğrenmişti. Ancak aslında aklı başında soğukkanlı bir boksör ve iyi bir iş adamıydı. Geri kalanı maskeydi. Her türlü para konuşmalarında hazır bulunurdu. ...ve hatta bazıları menajerinin sadece onun sözcüsü olduğunu söylerlerdi. Rivera ise çok farklıydı. Damarlarında İspanyol olduğu kadar kızılderili kanı da vardı. Köşesinde sessizce oturur, sadece kara gözlerini yüzden yüze dolaştırır, her şeyi dikkatle izlerdi. ''Demek bu arkadaş.'' diyen Deni gelecekteki hasmanı süzdü. ''Nasılsın bakalım ahbap?'' Rivera'nın gözleri kinle parıldadı ama işitmiş görünmedi bütün yabancılardan nefret ederdi ama bu karşısındakinden kendini bile şaşırtan bir çabuklukla nefret edivermişti. Deni yapmacık bir tavırla Keleyi protesto etti. Aman tanrım, beni sağır ve dilsiz biriyle dövüştürmeyeceksiniz ya. Kahkahalar kesilince Binükte daha patlattı. En iyisi diye bunu çıkartıyorsanız Los Angeles'ın işi bitmiş demek. Hangi çocuk bahçesinde buldunuz bunu? Rubbers Rivera'yı savundu. Deni İnan bana Rivera esaslıdır, göründüğü kadar yumuşak değildir. Biletlerin yarısı satıldı, diye yalvardı Kelly. Başkasını bulamadık, bunu yapmak zorundasın Deni. Deni yine küçümseyen bir bakışla Rivera'ya bakarak göğüs geçirdi. Sanırım ona fazla sert davranmamam gerekecek, ilk yumrukta yere serilmezse yani. Roberts kıs kıs güldü. Menajeri Deni'yi dikkatli olmalısın ama, diye uyardı. Talihli bir yumruk indirebilir Deni gülümsedi Sen hiç merak etme Elbette dikkatli olacağım Başta seyirciler için biraz oyalarım 15 round yeter mi Kelly Sonra da işi tamamlarım Yeter dedi Kelly Gerçeğe benzesin de Şimdi işe gelelim Dedi Deni Kartı ile olduğu gibi Gişe hasılatının %65'i olacak Ama paylaşım farklı olmalı Bana %80 yeter Menajerine döndü Tamam mı Menajeri başını salladı. Kelly, Rivera'ya baktı. Anladın mı? Rivera anlamadığını göstermek için başını iki yana salladı. Kelly anlattı. Bak, şöyle olacak. Ortaya konan para, gişe asılatının yüzde altmış beşidir. Sen tanınmayan bir boksörsün. Bu parayı Deni ile paylaşacaksın. Yüzde yirmisi sana, yüzde sekseni ona. Bu adil bir paylaşım değil mi, Roberts? Çok adil, dedi Roberts. Anlıyorsun ya, Rivera. Senin adın bilinmiyor da onun için. Rivera, gişe asılatının yüzde altmış beşi kaç paradır? diye sordu. Belki beş bin, belki de sekiz bin dolar, dedi. Senin payına bin ila bin altı yüz dolar bir para düşer. Benim gibi ünlü birine yenilmek için iyi paradır yani. Ne dersin ha? Ve Rivera, hepsine şaşkınlıktan küçük dillerini yutturdu. Kazanan hepsini alır. Odada bir ölüm sessizliği dolandı. Deni'nin menajeri, bir bebeğin ağzından şekerini çalmak gibi bir şey bu, dedi. Deni başını salladı. Ben uzun zamandır bu işin içindeyim. Aramızda bulunanlar ya da hakem hakkındaki fikirlerimi söylemiyorum. Bazen düzenlenen şikeli maçlardan da söz etmiyorum. Ama bu iş benim gibi bir boksere göre değil. Ben her şeyden önce emin olmayı isterim. Sonunda ne olacağını kimse bilemez. Ya kolum kırılırsa? Sonra ne olacak? Başını kesinlikle salladı. Kazansam da Kaybetsem de yüzde seksen benimdir. Ne diyorsun bakalım Meksikalı? Rivera başını salladı. Deni artık iğden iğye hiddetlenmişti. Seni pis herif! diye bağırdı. Kafanı şimdiden kırayım da gör. Roberts iki adamın arasına girdi. Rivera aksi bir tavırla kazanan hepsini alır dedi. Neden bunda ısrar ediyorsun diye sordu Deni. Seni yenebilirim de ondan. Deni ceketini çıkartmaya davrandı. Ama menajeri bunun bir gösteriş olduğunu biliyordu. Ceket üzerinde kaldı ve Deni odadakiler tarafından sakinleştirilmeye razı geldi. Herkes onun tarafını tutuyordu. Rivera yalnızdı. ''Kelly, bana bak aptal herif'' dedi. ''Sen bir hiçsin. Birkaç aydır yerli boksörleri yendiğini biliyoruz. Ama Deni o senin bildiklerinden değildir. Bundan sonraki maça şampiyonluk için çıkacak. Seni ise Los Angeles'ın dışında tanıyan yok.'' Rivera omuzlarını silkti. Bu maçtan sonra herkes tanıyacak. Sen beni yeneceğine bir an bile inanıyor musun?" diye atıldı Deni. Rivera başını salladı. "Hadi gel, aklını başına topla." diye yalvardı Keli. "Bu maçın sana sağlayacağı reklamı bir düşün." "Ben para istiyorum." dedi Rivera. "Bin yıl geçse bile beni yenemezsin." dedi Deni. "O halde neden kabul etmiyorsun?" diye sordu Rivera. Parayı almak bu kadar kolaysa neden ardından koşmuyorsun? Tamam, kabul ediyorum. Diye haykırdı Deni. Benimle oyun ha? seni dayaktan geberteceğim yavrum. Kontratı hazırla Kelly. Kazanan hepsini alıyor. Spor sayfalarına yazın. İntikam maçı olacak bu. Bu çocuğa bilmediği bir iki şey öğreteceğim. Kelly'nin sekreteri yazmaya başlamıştı ki Deni adamı durdurdu. Dur hele. Rivera'ya döndü. Tartı ne olacak? Ringe çıkmadan önce. ''Hayır dostum, eğer kazanan hepsini alacaksa tartı sabah onda. Kazanan hepsini alırsa mı?'' diye sordu Rivera. Deni başını salladı. Bu işi de başarmıştı. Ringe tüm gücüne sahip olarak çıkacaktı. Sekreterin kalemi cazırdamıya devam etti. Roberts, Rivera'ya ''Bu en azından iki üç kilo fazlalık demektir.'' dedi. ''Çok şey evet.'' dedin. Deni bir öküz kadar güçlü olacaktır. Aptallık ettin seni mutlaka devirecektir. Cehennemde bir çiğ tanesi kadar bile şansın olmayacak. Rivera'nın yanıtı sadece nefret dolu bir bakıştı. Bu yabancıdan bile nefret ediyordu. Halbuki onu içlerinde en namusluları olarak kabul etmişti. Rivera'nın ringe girişi hemen hemen fark edilmemişti. Kendisini çok az ve dağınık bir alkış karşıladı. Ona kimsenin güveni yoktu. O büyük Deni'nin eliyle kurban edilecek bir koyundu. Üstelik seyirciler düşkünklüğünü uğramışlardı. Deni Ward'la bilik karti arasında müthiş bir mücadele beklerlerken, bu zavallı gencin dayak yemesine tanık olacaklardı. Bu değişiklikten doğan duygularını Deni üzerine bire karşı iki, hatta üçe bahse girerek gösteriyorlardı. Ve bahse giren seyircinin parası neredeyse kalbi de oradadır. Meksikalı köşesinde oturmuş bekliyordu dakikalar çok ağır geçmekteydi. Deni kendisini bilerek bekletiyordu. Bu çok eski bir hile ise de deneyimsiz yeni boksörlerde hep başarılı olurdu. Böyle oturup seyirciler karşısında düşünceleriyle yapayalnız kalınca korkarlardı. Ancak hile bu kere hiç işe yaramamıştı. Robert saklıydı. Rivera'da gerçekten sinir diye bir şey yoktu. Hepsinden daha ince, daha narin yapılı olan bu gençte o tür duygulardan eser görülmüyordu. Köşesindeki önceden yenilmişlik havası onun üzerinde hiçbir etki yaratmıyordu. Yardımcıları yabancıydılar. Boks dünyasının şerefsiz ve hiçbir etkinliği olmayan tortularıydı. Hepsi de köşelerinin yenilgi köşesi olduğunu biliyorlardı. Örümcek Heger'di ''Dikkatli olmalısın'' diye uyardı. Maçı mümkün olduğu kadar uzat. Kelly'nin talimatı bu. Aksi takdirde gazeteler danışıklı dövüş olduğunu yazarlar. Bütün bunlar cesaret verici değildi ama Rivera'nın aldırış ettiği yoktu. Para için dövüşmekten nefret ederdi. Nefret ettiği beyaz yabancıların oyunuydu bu. Açlıktan ölmemek için antrenman salonlarında dayak yemeyi kabul etmişti. Boks için yaratılmış bir bedeninin olması kendisi için hiçbir anlam taşımazdı. Nefret ediyordu bokstan. Örgüte gelinceye kadar para için dövüşmemişti. ''Nefret ettiği bir işte başarılı olduğunu gören ilk insanoğlu da kendisi değildi. Duygularını incelemiyordu. Bildiği tek şey bu maçı kazanması gerektiğiydi. Başka bir sonuç düşünülemezdi. Onun arkasında kendisini bu inanca bağlayan güçleri bu kalabalık hayal bile edemezdi. Danny Ward para için, paranın getireceği rahatlık için dövüşüyordu.'' Oysa gözleri fal taşı gibi açık bir halde köşesinde oturmuş, hilekar hasmını bekleyen Rivera'nın hayalinde kendisini dövüşmeye zorlayan nedenler alev alev yanmaktaydı. Rio Blanco'nun beyaz duvarlı su gücüyle işleyen fabrikalarını görüyordu. Aç ve soluk yüzlü 6 bin işçiyi, günde 10 sente çalışan 7-8 yaşındaki çocukları görüyordu. Boyahanelerde çalışan ölü yüzlü insanları, o ayakta yürüyen cesetleri görüyordu. Babasının boyahanelere intihar çukurları adını taktığını ve orada bir yıl çalışmanın ölüm demek olduğunu söylediğini hatırlıyordu. Küçük evlerini, annesinin ev işleri arasında vakit bulup kendisini okşayıp sevmesini hatırladı. İri yarı, uzun bıyıklı, geniş göğüslü, herkesten daha sevecen ve herkesi seven, o geniş yüreğinden taşan sevgisi karısına ve bir köşede oynayan küçük Muçaço'ya bile yetişen babasını gördü. O günlerde adı Felipe Rivera değildi. Soyadı, babasının soyadı olan Fernandez'di. Ona Huen derlerdi. Sonra polis komiserlerinin, politik şeflerin Fernandez soyadından nefret ettiklerini görerek kendisi değiştirmişti. İri yarı, iyi yürekli Joaquin Fernandez. Rivera'nın hayallerinde ne de büyük yer kaplardı. O zamanlar anlamazdı ama sonraları geriye bakınca anlamıştı. Babasını küçük matbaada dizgicilik yaparken ya da üstü dolu masasında o sonu gelmeyen yazılarını yazarken görüyordu. Evlerine gece karanlığında işçilerin sanki kötü işler yapıyorlarmış gibi gizlice girdiklerini babasıyla uzun uzun konuştuklarını görüyordu. Köşesinde yatan küçük muçaço her zaman uyumazdı. Örümcek Hegürden'in uzaklardan gelen sesini işitti. ''İlk başlarda kendini yere atayım deme sakın.'' ''Dayağını ye ve paranı kazan. Talimat böyle.'' On dakika geçmişti ve o hala köşesindeydi. Hilesini sonuna kadar uzatmaya karar vermişe benzeyen Deni görünürlerde yoktu. Ancak Rivera'nın gözlerinin önünde şimdi başka hayaller beliriyordu. Rio Blanco'lu işçiler Puebla'da grev yapan arkadaşlarına yardım ettiler diye yapılan grev ya da daha doğrusu Lokalt. Açlık... Tepelerden hepsinin yediği ve herkesi hasta eden ot ve kökleri toplayışları, sonra o karabasan, şirketin deposu önündeki boş arsa, binlerce aç işçi, General Rosalio Martinez ve Porfirio Diaz'ın askerleri, işçilerin hataları kendi kanlarıyla yıkanırken tüfeklerin hiç susmadan ölüm kusmaları ve o gece Vera'ya körfezin köpek balıklarına yem olarak götürülen ölülerin üst üste yığıldığı yük vagonları, bu korkunç yığının üstüne çıkıp annesiyle babasını bulduğunu hatırlıyordu. Özellikle annesini hatırlıyordu. Cesedi ötekilerin altında kalan ve yalnızca yüzü görünen annesini. Porfirio Diaz'ın askerlerinin tüfekleri yeniden ateş kusmuş, kendisi de yere kayarak tuzağa düşürülmüş bir sansar gibi oradan uzaklaşmıştı. Kulaklarına denizin kükremesi gibi büyük bir uğultu geldi ve ardından bir yardımcı ordusuyla gelen ordu gördü. Salon galip gelecek olan ünlü kahramanı alkışlıyordu. Herkes onu istiyor, herkes onun tarafını tutuyordu. Hatta Deni, fiyakalı bir tavırla iplerin arasından ringe girdiğinde Rivera'nın kendi yardımcıları bile neşeye yakın bir tavır takındılar. Deni'nin yüzünü engin bir gülümseme dalgası kaplamıştı. Deni güldüğünde yüzünün her çizgisi, hatta gözlerinin içi bile gülerdi. Böyle güler yüzlü boksörün bir eşi yoktu. Yüzü iyi duyguları, dostluğu ilan eder gibiydi. Herkesi tanıyordu. Nükteler yapıyor, gülüyor, ipler arasından arkadaşlarıyla selamlaşıyordu. Daha uzakta olanlar hayranlıklarını tutamayarak yüksek sesle "Deni, hey Deni" diye bağırıyorlardı. Bu sevgi gösterisi tam beş dakika sürdü. Rivera'yı önemseyen yoktu. Seyirciye kalırsa öyle biri bile yoktu. Örümcek Hegerden'in kaba yüzü Rivera'nın yüzüne yaklaştı. ''Korkmak yok.'' diye uyardı örümcek. ''Hem talimatı unutma. Dayanmak zorundasın. Öyle çabuk yenilmek yok. Aksi takdirde soyunma odasında seni dövmek için emir aldık. Anladın mı?'' Seyirciler alkışa başladılar. Deni kendisine doğru geliyordu. Dany eğildi. Rivera'nın sağ elini iki avcı arasına alarak içtenlikle sıktı. Gülümsemeyle çevrelenmiş yüzü hasmının yüzüne yakındı. Seyirciler Deni'nin bu sportmenci hareketini çılgınca alkışladılar. Rakibini bir kardeş içtenliğiyle selamlıyordu. Deni'nin dudakları kıpırdadı. Seyirciler işitemedikleri ama iyi şans dilekleri olması gereken bu sözlerini yine çılgınca alkışladılar. Çok hafifçe söylenen sözcükleri sadece Rivera işitmişti. Danny neşeli bir gülümsemeyle aralanan dudakları arasından ''Seni küçük Meksikalı köpek seni, canını okuyacağım senin'' diye fısıldıyordu. Rivera kımıldamadı, yerinden kalkmadı, sadece gözleriyle nefret ediyordu. Bir adam iplerin arasından ''Ulan köpek ayağa kalksana'' diye bağırdı. Seyirciler bu spormenle aykırı hareketi karşısında Rivera'yı yuhalamaya başladılar ama o kıpırdamadan oturmaya devam etti. Deni köşesine giderken yeniden bir alkış koptu. Deni soyununca salondan hayranlık sesleri yükseldi. Bedeni kusursuz, sağlık ve güçlülükle capcanlıydı. Cildi bir kadın teni kadar beyaz ve pürüzsüzdü. Fotoğrafları hep spor dergilerinde yer alırdı. Örümcek K gördüğü Rivera'nın kazanı sırtından çıkarınca seyircilerden bir düş kırıklığı sesi yükseldi. Cildinin esmerliğinden gövdesi de zayıf görünüyordu. Adaleliydi ama bunlar rakibinkiler kadar gösterişli değildi. Seyircilerin görmedikleri şey geniş göğsüydü. Ne etinin sertliğinin ne de gövdesinin her yanına yayılarak onu kusursuz bir hale sokan ince sinir sisteminin farkındaydılar görebildikleri sadece genç bir delikanlı vücuduna sahip 18 yaşlarında bir çocuktu. Deni ise farklıydı. O 24 yaşında erkek yapılı bir adamdı. Ringin ortasında hakemin son talimatını dinlerlerken bu çelişki daha da belli oluyordu. Rivera, Roberts'ın tam gazetecilerin arkasında oturduğunu gördü. Her zamankinden daha sarhoştu ve konuşması da o ölçüde ağırlaşmıştı. "Aldırma Rivera," diyordu. "Unutma" ''Seni öldüremez. İlk başta şiddetle saldıracak ama bu seni şaşırtmasın. Sen savunmaya geç ve zaman kazanmaya çalış. Sana fazla bir zarar veremez. Antrenmanda olduğunu düşün.'' Rivera işittiğini gösteren bir hareket yapmadı. Roberts yanındaki adama ''Sessiz şeytan.'' diye fısıldadı. Hep böyledir işte. Ancak Rivera her zamanki nefret bakışlarını unutmuştu. Şimdi gözlerini sayılamayacak kadar tüfek hayali kamaştırıyordu. Her yüz bir tüfeğe dönüşmüştü. Şimdi artık kurak Meksika sınırlarını ve sadece tüfekleri bekleyen o kılıksız çeteleri görüyordu. Köşesinde ayakta bekledi. Yardımcıları tabureyi iplerin arasından alıp dışarı çıkardılar. Deni karşısındaydı. Seyirciler sevinçle haykırdılar. Bu kadar inandırıcı bir şekilde başlayan bir maç görmemişlerdi. Gazeteler haklıydılar. Bu gerçekten bir intikam maçıydı. Danny'nin, ringin dörtte üçünü bir hamlede aşarak hasmının üzerine saldırması, Meksikalı'yı ezme arzusunu tümüyle ortaya koymuştu. Vurduğu yumruklar bir değil, on değil, sayısızdı. Bir yumruk makinesiydi, bir kasırgaydı. Rivera neredeyse görünmüyordu. İşinin ustası birinin her yandan, her açıdan indirdiği yumruk yağmurunun altında kalmıştı. Ağırlık altında eziliyor, iplere çarpıyor, hakem tarafından ortaya getiriliyor, yeniden iplere savruluyordu. Bu boks değildi, bir cinayetti, bir katliamdı. Deni neler yapabileceğini gösteriyordu. Seyircilerin heyecanı öylesine bir duruma gelmişti ki Meksikalı'nın hala ayakta duruyor olduğunu fark edemiyorlardı. Rivera'yı unutmuşlardı. Bu iki üç dakika böyle devam etti. İki rakip ayrıldıkları anda Meksikalı'yı gördüler. Dudağı patlamış, burnu kanıyordu. Sırtının iplere çarpan yerlerinde kanlı izler vardı. Ancak göğsünün soluk soluğa kalkıp inmediğini, gözlerindeki soğuk parıltının kaybolmadığını fark edemediler. Antrenman kamplarında bu vahşi saldırıları üzerinde az mı şampiyon denemişti. Seferi yarım dolardan başlayıp 15 dolara kadar çıkan gayet güç bir okulda öğrenimini yapmıştı o. O anda şaşırtıcı bir şey oldu. O dönüp dolaşma, o göz karartan karışıklık birden durdu. Rivera ayakta yalnızdı. Deni. Heybetli Deni sırtüstü yerde yatıyordu. Bilinci yerine geldikçe vücudu titriyordu. Sendelememiş, yığılmamış, ağır ağır düşmemişti. Rivera'nın sağ kroşesi onu ölüm kesinliğiyle yere sermişti. Hakem eliyle Rivera'yı geri itti. Düşmüş kahramanın üzerine eğilerek saniyeleri saymaya başladı. Seyircilerin böyle sert yumrukları alkışlamaları adettendir. Ancak bu seyirciden çıt çıkmamıştı. Hiç beklenmedik bir şeydi bu. Gergin bir sessizlik içinde saniyeleri dinlediler ve sessizliğin içinde Roberts'ın sesi yükseldi. Size onun iki eliyle dövüştüğünü söylememiş miydim? Danny, beşinci saniye sonunda yüzüstü yuvarlanmış, de dizi üzerinde doğrulmuştu. Dokuzdan sonra ve onuncudan önce kalkmaya hazırdı. Eğer on sayıldığı anda dizi hala yerdeyse yenilmiş sayılırdı. Dizini kaldırdığı anda ayakta sayılırdı. Ve o anda Rivera'nın onu tekrar düşürmek için çalışmaya hakkı vardı. Dizini kaldırdığı anda vuracaktı. Bu nedenle çevresinde dönüyordu. Ancak hakem de onunla birlikte dönüyordu. Ve Rivera onun çok ağır saydığının farkındaydı. Bütün yabancılar onun aleyhindeydiler. Hatta hakem bile. Hakem dokuz derken Rivera'yı geri itti. Haksızdı. Ama bu davranışı Deni'nin dudaklarında bir gülümsemeyle kalmasını sağlamıştı. Kollarıyla midesini ve başını koruyarak Rivera'ya sarıldı. Oyunun kurallarına göre hakemin boksörleri ayırması gerekirdi. Fakat o bunu yapmadı. Ve Deni, bir tekne dibine yapışmış midye gibi rakibine sarılarak yavaş yavaş kendini toparladı. Eğer sonuna kadar dayanabilirse köşesinde tam bir dakika dinlenebilecekti. Durumun bütün umutsuzluğuna ve sıkıntısına karşın gülümsemesini kaybetmeyerek dayandı. Biri sönmeyecek gülümseme diye haykırdı ve seyirciler bunun avuntusuyla güldüler. Deni köşesine gidince yardımcılarına, Tanrı'nın cezası bir yumruğu var dedi. İkinci ve üçüncü rauntlar tatsız geçti. Deni ilerliyor, geriliyor, tutunuyor, savunuyor, hep o ilk raunttaki yumruğun etkisinden kurtulmaya çalışıyordu. Sarsılmasına karşın formda olması gücünü toparlamasında yardımcı olmuştu. Ancak artık o vahşi taktiğini kullanamıyordu. Meksikalı'nın ne olduğunu anlamıştı. Bu kez bütün boks yeteneğini ortaya döktü. Bütün oyunlarda ustaydı. Önemli bir yumruk indiremiyorsa da rakibini teknik bir şekilde ezip yoruyordu. Rivera'nın bir yumruğuna karşılık o üç tane atıyordu. Ama bunlar etkisiz yumruklardı. Öldürücülüğü yaratan şiddetleri değil sayılarıydı. İki yumruğunu da çok iyi kullanan bu acemiye saygı gösteriyordu. Rivera kendini savunurken sol kroşesini kullanmaya başladı. Hücumlardan korunmaya çalışırken bu yumruğu arka arkaya Deni'nin ağzını ve burnunu buluyordu. Ancak Deni'nin çeşitli dövüş teknikleri vardı. Zaten şampiyonluğa aday gösterilmesinin nedeni buydu. Maç sırasında istediği stile geçebilirdi. Şimdi içten içten dövüşüyordu. Bu en iyi olduğu stillerden biriydi. Ve böylece rakibinin yumruklarından da korunmuş oluyordu. Bir aparkatla Meksikalı'yı yere düşürünce seyirciler çılgına döndü. Rivera bir dizini yere dayayıp saniyelerin sayılmasını bekledi. Bir yandan da hakemin çok hızlı saydığının farkındaydı. Deni yedinci roundta o ünlü aparkatlarından birini daha indirdi. Rivera'yı sadece sendeletmeyi başarmıştı. Bir an sonra da onun savunmasız kalışından yararlanarak başka bir yumrukla iplerin arasından dışarı yuvarladı. Rivera aşağıdaki gazetecilerin başlarına düştü. Onlar da onun ringin kenarına iplerin dışına çıkmasına yardım ettiler. Hakem saniyeleri sayarken o bir dizi üzerinde dinleniyordu. Ringe dönmek için iplerin arasından eğilerek geçmesi gerekiyordu. Deni onun bunu yapmasını bekliyor... Hakem ne karışıyor, ne de Deni geri çekilmesi için uyarıyordu. Seyirciler kendilerinden geçmişlerdi. Öldür onu Deni, öldür onu diye haykırıyorlardı. Deni elinden geleni yaptı, ama Rivera dokuzuncu yerine sekizinci saniyede birdenbire iplerin arasından geçerek ringe çıktı. Deni ile vücut vücuda geldiler, ama hakem şimdi harekete geçmiş, taraf tutan bir hakemin yapacağı bütün kolaylıkları göstererek Rivera'yı geri çekiyordu. Oysa Deni güç durumda kalıp rakibine sarıldığında onu ayırmıyordu. Rivera yine de roundun sonuna kadar dayandı ve beynindeki sislerden kurtuldu. Bunlar hep birbirlerine bağlı şeylerdi. Hepsi de nefret edilen yabancılardı ve hepsi haksızlık yaparlardı. Bu en kötü anında bile beyninde hayaller beliriyordu. Çölün ortasından geçen demir yolu, Meksikalı ve Amerikalı polisler, tutuk evleri ve cezaevleri... Pejmür'de kılıklı dilenciler, Rio Blanco'nun grev sonrası yaşamının pis ve üzücü manzaraları. Sonra şerefli ve görkemli kanlı devrimin memleketini süpürdüğünü gördü. Silahlar önündeydi işte. Önündeki nefret ettiği her bir surat bir silahtı. Kendisi tüfekler için dövüşüyordu. Bütün tüfekler kendisiydi. O devrimdi. Bütün Meksika için dövüşüyordu. Seyirciler Rivera'ya öfkelenmeye başlamışlardı. Neden hak ettiği daya yemeği kabul etmiyordu? Elbette yenilecekti. Neden bu kadar inat ediyordu? Seyircinin pek azının onunla ilgisi vardı. Onlar da şansa inanan birkaç kumarbazdı. Deninin galip geleceğine inandıkları halde paralarını bire üç, dörde on veren Meksikalı'nın üzerine yatırmışlardı. Rivera'nın kaçıncı raunttan nakavt olacağı üstüne bahse girenler de olmuştu. Ring kenarındaki iskemlelerde pek çok paralar dönmüş, yedi raunt bile dayanamayacağı iddia edilmişti. Bunların galipleri şimdi paralarından emin olduklarından arkalarına yaslanmışlar ve gözde deneyi kışkırtanlara katılmışlardı. Rivera yenilmeyi bir türlü kabul etmiyordu. Sekizinci rauntta hasmı aparkatı tekrarlamak için boşuna uğraştı. Rivera dokuzuncu rauntta seyircileri yine şaşırttı. Vücut vücuda dövüşürlerken ani bir hareketle ayrıldı. İkisi arasındaki o daracık alanda yumruğunu yukarı doğru kaldırdı. Deni düştü ve sayılmasını bekledi. Seyirciler gözlerine inanamıyorlardı. Deni kendi oyunuyla yeniliyordu. O ünlü sağ aparkat kendisine karşı kullanılmıştı. Dokuz sayılıp da Deni kalkarken Rivera ona doğru bir hamle yaptı. Hakem tam o anda önüne geçip o oyunu yapmasını engelledi. Oysa durum aksi olup da yerdeki Rivera olduğunda Deni'nin önünü kesmiyordu. Rivera onuncu raundta sağ aparkatla hasmanı iki kere daha düşürdü. Deni deliye dönmüştü. Gülümsemesi yüzünden silinmedi. Ama o ilk baştaki ezici hücumlara yeniden başladı. Ancak yumruklarını ne kadar işletirse işletsin Rivera'ya bir şey yapamıyordu. Oysa Rivera bu karışıklık arasında onu üç kere yere düşürmüştü. Deni artık kendine o kadar çabuk da gelemiyordu. On birinci roundta durumu zora girmişti. Deni o andan on dördüncü rounda kadar en çok oyun gösterdiği maçını yaptı. İleri sıçrıyor, geriliyor, savunmaya çekiliyor, tutumlu dövüşerek güç toplamaya çalışıyordu. Aynı zamanda usta bir boksörün kurnazlıklarıyla faollü dövüşüyordu. Bildiği her hileyi kullandı. Sanki yanlışlıkla olmuş gibi hasmına sarılıyor, Rivera'nın eldivenini kolu ile gövdesi arasına sıkıştırıyor, soluk almasını güçleştirmek için eldivenini ağzına bastırıyordu. Birbirlerine sarıldıkları anlarda Rivera'nın kulağına yakası açılmadık küfürler yağdırıyordu. Hakemden seyircilere kadar herkes Deni'den yanaydı. Herkes onun için çalışıyordu. Deni'nin ne düşündüğünü biliyorlardı. Tüm gücünü bir tek yumruğa saklıyordu. Açık dövüşüyor, geri çekiliyor, hile yapıyor ve hep Rivera'nın bir yerini savunmasız bırakacağı anı kolluyordu. Olanca gücüyle bir tek yumruk indirecek ve maçın gidişatını değiştirecekti. Roundlar arasında Rivera'nın yardımcıları kendisine hemen hemen hiç yardım etmiyorlardı. Önünde salladıkları havluların hiçbir yararı yoktu. Örümcek Hegerdi öğütler veriyordu ve Rivera bunların yanlış şeyler olduğunu biliyordu. Herkes ona karşı cephe almıştı. On dördüncü roundta Denny'i bir daha düşürdü. Hakem saniyeleri sayarken geri çekilip kollarını iki yanına sarkıtarak dinleniyordu. Öteki köşedeki kuşkulu fısıltıların farkındaydı. Michael Kelly'nin Roberts'a gidip kulağına bir şeyler söylediğini gördü. Rivera çölde büyümüştü. Kulakları kedi kulağı kadar hassastı. Konuşulanlardan bölük pörçük bir şeyler duymuştu. Daha fazla işitmek için hasmı kalkınca dövüşü iplere doğru sürükledi. Michael, ''Yanına git.'' diyordu. Roberts da onu onaylarcasına başını sallamıştı. Deninin kazanması gerek. Üstünde dünya kadar param var. Eğer bu iş on beşinci roundta bitmezse mahvolurum.'' Çocuk senin sözünü dinler. Yanına git. Bir şeyler söyle. Rivera ondan sonra hiç hayale kapılmadı. Onun yenilmesini sağlamaya çalışıyorlardı. Deniyi bir kere daha düşürüp de başında beklerken Roberts artık ona kadar kalkamaz dedi. Sen köşene git. Antrenmanlarda olduğu gibi üstün bir tavırla konuşuyordu. Ama Rivera ona nefretle bakarak deninin kalkmasını bekledi. Round arasında Kelly yanına geldi. Alçak sesle ''Allah belanı versin. Yenil artık.'' dedi. ''Yenilmelisin, Rivera. Sözümü dinlersen seni zengin ederim. Bir dahaki sefere onu yenmene izin veririm. Ama şimdi yenilmelisin.'' Rivera gözleriyle duyduğunu belli etti. Ama kabul edip etmediğini gösteren bir işaret yapmadı. ''Neden konuşmuyorsun?'' diye hiddetle sordu Kelly. ''Nasıl olsa kaybedeceksin.'' diye örümcek he gördüğü söze karıştı. ''Hakem seni yenik ilan edecek. Kelly'yi dinle.'' ''Çocuk yenil işte!'' diye yalvardı Kelly. ''Senin şampiyon olmana yardım edeceğim.'' Rivera yanıt vermedi. ''Yemin ediyorum sana.'' Gong çalınca Rivera bir felaketin yaklaştığını hissetti. Seyirciler böyle bir şeyin farkında değillerdi. Bu her neyse ona çok yakın, onunla birlikte ringin içindeydi. Danny'nin ilk başlardaki kendine güveni geri gelmiş görünüyordu. İlerleyişindeki bu güven Rivera'yı korkuttu. Bir oyun tezgahlanmak üzereydi. Danny hücum etti ama Rivera bunu karşıladı. Kenara kaçtı. Ötekenin istediği yakın dövüştü. Bu yapacağı oyun için gerekliydi. Rivera gerileyerek çevresinde dönmeye başladı. Ama nasıl olsa bir an vücut vücuda geleceklerini ve oyunun yapılacağını biliyordu. Deni'nin ilk hücumuyla tam o duruma girecekmiş gibi yaptı. Ama vücutları birbirine değecekken son saniyede geri çekildi. O saniyede Deni'nin köşesinden faul sesleri yükseldi. Hakem karar vermeden durakladı. Dudaklarında bekleyen karar hiçbir zaman ses bulamadı. Çünkü balkondan tiz bir çocuk sesi duyulmuştu. Acemi hilesi. deni Rivera'ya açıktan açığa küfretmeye başladı. Rivera artık hasmının gövdesine vurmamaya karar vermişti. Bu şekilde kazanma şansını yarı yarıya kaybediyordu. Biliyordu ki eğer kazanacaksa bu dıştan vuracağı yumruklarla olacaktı. En küçük bir fırsatta faulu basacaklardı. Deni artık tedbire elden bırakmıştı. Bundan sonra tam iki rohant üstüne gelmek istemeyen çocuğun peşinden koştu. Rivera yumruk üstüne yumruk yedi. Tehlikeli bir duruma düşmemek için bütün darbelere katlanıyordu. Deni'nin seyircileri bundan sonra çılgına dönmüşlerdi. Yerlerinde oturamıyorlar, ayağa fırlıyorlardı. Bir şey anlamıyorlardı. Bütün gördükleri gözlelerinin maçı kazanmakta olduğuydu. Rivera'ya nefretle ''Neden kaçıyorsun?'' diye soruyorlardı. ''Korkak herif, korkak! Açıltana! Öldür onu, Deni, Öldür onu!'' Salondaki tek sakin insan Rivera'ydı. Oysa en ateşli tabiata sahip olan oydu. Ancak o, bu on bin kişinin ortak tutkularından o kadar büyüklerini görmüştü ki, kendisine göre onların yanında bu bir yaz akşamının serinliği gibi kalıyordu. Deni saldırılarını on yedinci da sürdürdü. Rivera yediği bir yumrukla sersemleyerek sendeledi. Geri doğru giderken elleri iki yanına düştü. Deni beklediği fırsatın bu olduğunu sandı. Çocuğun kaderi artık kendi insafına kalmıştı. Rivera onu böylece kandırıp savunmasız bir duruma sokunca ağzına şiddetli bir yumruk indirdi. Deni düştü. Kattığı zaman çenesinin sağına müthiş bir yumruk daha indi. Bu üç kez tekrarlandı. Bunlara faul demek imkansızdı. Kelly ''Ah bil, bil'' diye hakeme yalvardı. Hakem üzgün bir sesle ''Yapamıyorum.'' Fırsat vermiyor dedi deni hala ayağa kalkmaya çalışıyordu deninin menajeri havluyu ringe atmaya yanaşmadığı halde Kelly ile kenarda oturanlar polise maçı durdurması için bağırmaya başladılar Rivera şişman polis komiserinin iplerin arasından ringe girmeye çalıştığını gördü. bunun ne demek olduğunu anlamamıştı yabancıların bu oyununda o kadar haksızlık yolları vardı ki deni dizleri üzerinde sallanarak önünde duruyordu. Hakemle komiser tam yaklaştıkları sırada Rivera son darbeyi indirdi. Maçı durdurmaya gerek yoktu. Deni bir daha kalkmamıştı. Rivera boğuk bir sesle hakeme "Say!" diye bağırdı. Sayma bitince Deni'nin yardımcıları boksörü köşesine çektiler. Rivera "Kim kazandı?" diye sordu. Hakem istemeye istemeye Rivera'nın elini kaldırdı ve havada tuttu. Rivera'yı kutlayan yoktu. Yalnız başına yardımcılarının taburesini hazırlamadıkları köşesine yürüdü. Sırtını iplere dayayıp onlara ve çevresindeki on bin yabancıya nefretle baktı. Ayakları titriyor, yorgunluktan hıçkırıyordu. Midesi bulanırken nefret ettiği o suratlar gözlerinin önünde sallanıyorlardı. Sonra onların silahlar olduklarını hatırladı. Tüfekler onundu. Devrim devam edebilirdi. Hikayenin sonu. Yeni kitaplar için kanala abone olup beğenmeyi ihmal etmeyin lütfen.